geldin Mengi. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Fikret Yok dersi var. Evet, ama iki hafta sonra olacak söz verdi. Dersleri bitiyor çünkü. Güzel. Bugün, bugün Soma'yı konuşuyoruz. Soma'dan kalkarak... Aynen. E, sorunları. Aynen. E, Soma'nın bildiğiniz gibi 13 Mayıs'ta Soma katliamının... E, ...yıl dönümü. Aynı zamanda 10 Mayıs'ta da... E, Somadaki madenci işçiler ve aileleri e, bir meeting düzenliyorlar. E, 15 Mayıs'ta da başka bir meeting olacak. Yani e, yıl dönümüne yaklaştıkça Soma ile ilgili e, etkinlikler e, neden unutmamak gerektiği ile ilgili e, hızlanacak. E, ben bugün öncelikle bir e, Boğaziçi Somada enişmesi dan kısaca bahsedeyim. Boğaziçi Somada Dayanışması hemen sonrasında e, Katliamın oluşturulmuştu akademisyenler personel ve öğrencilerden ortak olarak ee, sahaya ziyaretlerde bulunuldu bulunmaya da devam ediyor ee, bu ilk elden e, yapmak istediği yapmaya amaçladığı şeylerden bir tanesi e, bir rapor hazırlamakta durumla ilgili Boğaziçi Lama dayanışmasını e, ve sonucunda geliyorum diyen facia isimli bir rapor e, çıktı ilk basımı yapıldı bir kopyasını size ...getirmiştim... <gülüyor> ...diye e, Bir ...birinci... Bir, ...ikinci bir basımı daha yapılacak... ...ve daha e, şey... ...yani hafif bir formatta yapılıp... ...daha kolay e, dağıtılmasını... ...planlıyoruz... E, ...bugün benim bahsetmek istediğim... ...aslında uzun süredir... E, ...bir şekilde girmemiz gerekiyordu... ...bu programda bu konuya ama... ...çok da alınıp budaklanabilecek, uzun sürecek... Evet. ...ve böyle birkaç programda ele alınacak... ...bir konu olduğu için... Soma üzerinden özellikle sizin çok iyi Ömer abi söylediğiniz bir yani şey çeviri tercüme olarak hafriyatçılık dediğiniz işte ekstraktivizm ya da ekstraktivizm o ee, bir takım şeylerin maddelerin e, topraktan çıkarılmasına dayalı sektörler ve büyümecilik ee, bunun içinde de madencilik de var ee, daha yani madencilik aslında da altına geçmeyen petrol. ...çıkarılması da var. İnşaat da tabii yani. <gülüyor> i̇nşaat da evet yani tam o da bir materyalin e, aslında doğadan çıkarılıp... E, böyleydi, evet. Evet, kullanılması <gülüyor> ve aslında en pislerinden bir tanesi inşaatı yani o anlamda... ...hafriyatçı aktivitelerinden, aktivitelerden. E, bundan bahsetmek istememin nedeni aslında Soma'da... <gülüyor> ...özellikle Soma'yı bizim konuşma... E, konuştuğumuz perspektif, konuşa geldiğimiz perspektif çok haklı olarak e, iş güvenliği, işçi güvenliği e, artan e, güvencesizleşme, güven, iş güvenliğinin art, e, tamamen yok olması, relevant sistemiyle bunun e, nasıl yolunun açıldığı vesaire gibi şeylerdi. Ama e, hem Soma'yı tekil bir e, örnek olarak görmekten çıkarmak için hem de yani daha bütünlüklü bir şekilde buna bakabilmek için aslında e, Soma veya kömür madenciliği ya da daha genel anlamda madencilik ve hafriyatçılığın çevresel etkilerinin de konuşmaya e, dahil edilmesi gerekiyor. Ve bu anlamda da Soma'dan bahsederken toplumsal muhalefetin hem bir tarafının işçi, emekçi güvenliğinden bahseden tarafıyla e, yükselen ekoloji mücadelesinin bir şekilde bağlamlanabileceği nokta bu. Yani ne adına ne pahasına bir madencilik yapılıyor bu madencilikten. Şeyine hep söylediğimiz gibi kim kar ediyor ama kimin canına mal oluyor? Yani ve burada can sadece insan canı değil, bütün ekosistemin canından bahsetmek mümkün. Evet yani belki senin programdan sonra biraz, biraz daha devam edebiliriz. Elimizde son derece ilginç bir haber de mesela Amerika'dan geliyor bize çok uzak gibi görünen ama <gülüyor> Kaliforniya'da akıl almaz bir kuraklık var ve bütünüyle yiyecek, içecek ve insan yaşamını alt üst edebilecek bir duruma doğru gittiği söyleniyor ve sonunda %30'a varan bir şeye ulaşmış. Tedbir alıyorlar şimdi. Hmm. kısın su kullanımını falan diye ve hayvancılık endüstrisini Tek bir şey kısıtlama gelmemiş ki %90'ını suyu evet. kullanıyor. İşte tam bu evet. mantık yani. Aynen ee, işte bu zaten şey yani bu çok e, İstanbul'da da şimdi geçen yazı düşünelim. Yani evet. çok çok uzak değil aslında bir yandan çok uzak Amerika ama ya geçen yazda ciddi bir e, İstanbul'da su sıkıntısı e, olmasının ucundan dönüldü gibi bir şey. Evet. Ve o zaman da hakim olan aslında şeyi e, söylemi hatırlarsak işte dişlerinizi daha kısa fırçalayın, duşunuzu daha kısa alın, e, muslukları kapatın falan. Yani hanen, İstanbul'da hanelerin kullandığı su o kadar cüzi ki aslında inşaat sektörüne de mesela kullanılan suda evet, da işte samanyaya giden suda. Yani bir suyu kim kullanıyor? İkincisi İstanbul'un su sıkıntısı işte İstanbul'un kuzeyinde özellikle planlanan. E, bu projelerle çok alakalı. Yani İstanbul'un su sıkıntısı neden oluşuyor? Su neden azalıyor? Ve bunu kim kullandığı için azalıyor? Bunu e, şey yapmak lazım. Hep e, düşünerek yani o soruyor e, sormak lazım. Ama bu çok. kömüre falan giden su akıl olmaz miktarlarda zaten. Aynen madencilik de öyle. Madencilik. Tam e, onu diyecektim. E, şimdi madencilik neden e, pis? Tırnak içinde bir sektör ki ya da hafriyatçılık e, diye e, çok kısa herkesin az çok bir fikri vardır. Yani öncelikle ne kadar temiz yapılırsa yapılsın bu tür hafriyatçılık etkinlikleri e, ciddi anlamda mekanı alt üst eden şeyler. Yani yüzeyi tamamen bozuyor öncelikle. E, genellikle... Yani yüzeyden çıkarılan toprak tekrar yerine konulsa da vesaire de şurada bu da ama yani oradaki işte biyoçeşitliliği ve canlı hayatını çok ciddi anlamda etkileyen bir aktivite. Ne yani madencilik gibi bir sektör düşünürken işte inatla şeyi düşünmek lazım. Ee, insan odaklı yani e, insan, insan evlatları odaklı bir perspektiften çıkmak lazım ve bu dünyaya aslında bütün canlılarla paylaştığımız ve o yüzden bütün canlı hayatıyla saygı dolu bir ilişkimiz olması gerektiğini e, sadece insanlara zarar verecek çevresel etkilerden önceden bahsetmemek lazım. İkincisi mesela madenlerde çok ağırlıklı olarak kullanılan e, metodlardan bir tanesi tepe patlatmak. E, bu ciddi anlamda yine e, biyoçeşitliliği ve e, habitatları değiştiren e, bir metot ve tepe patlatma yüzünden e, su kaynaklarının özellikle oradan çıkan toprak ve materyallerle e, pislenmesi söz konusu e, madenlerde ne kadar e, işte dikkat edilirse edilsin yangınların çok ağırlıklı çıktığını biliyoruz bu özellikle kömür ve <gülüyor> kömür madenlerinde ve petrol Kuyularında mesela özellikle karşımıza çıkan bir şey işte Nijerya'da böyle günlerce yanan petrol kuyuları ve oradaki yerel komünitelerin nasıl bundan kötü etkilendiğine dayalı külliyat var Türkiye'de bizde pek bu konuda akademik çalışmalar fazla yapılmasa da bunun dışında işte katı atıkları oluyor özellikle madenlerin işlenmesi sürecinde oluşan su kullanımı çok fazla demin sizin de söylediğiniz gibi. Ee, özellikle toz kontrolünde ve kömürün e, işte kömürden bahsediyorsak kömürün hazırlanmasında kullanılan su çok ciddi miktarda olabiliyor. Ee, artı hava kirliliği yani partikül miktarını çok ciddi şekilde artırıyor madenler. Evet, burada tabi sorgulanmayan bir şey de var. Yani bu olmazsa büyüme ve kalkınma refah duracakmış gibi bir anlayışa teslim Aynen. olmuş olduğumuz için ya, iyi bunlar konuşuluyor burada işte açık radyoda orada konuşup duruyorlar ama ne olacak peki ekonomi nasıl yürüyecek plan gibi bir mantariteye evet. hapsoluyor. Ama aslında. şöyle bir durum da söz konusu. Dün mesela Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin yaptığı bir açıklama vardı. Gıda enflasyondaki düş, yükselişi düşürmek için ithal gıda girişine izin verileceğini açıklamıştı. Ama bir de Soma'ya tekrardan geri dönüp buraya baktığınız zaman maden kazasında hayatını kaybeden, Çoğunun çiftçi aileleri olduğunu Hı. görüyorsunuz. Zamanında çiftçilik yapıp orada tarımla ilgilenen kişilerin sonra bu çiftçilikten geçinebilecek duruma, durumdan çıkmasından e, ve bu şekilde de yaşamını sürdürebileceği bir ortamın kaybolmasından ötürü madencilik yapmaya başladıkların haberleri vardı. Bu tip analizler vardı. Şimdi de işte bu olmayan tarımın e, olmayan çıktılarıyla beraber ekonomik kriz geçtiğimiz senedeki iklim olaylarıyla beraber yüksek kuraklıktan ötürü kapımıza dayandı. Şimdi de İtal Gıda girişine izin verileceğine evet. dair bir açıklama Bu önemli geldi. Önemli bir gelişme yani. Döngü kendi kendisini besliyor işte. Evet, aynen öyle. Evet. evet, ben de tam ondan bahsedecektim. Yani biraz onda yani tam şu yani senin can demini söylediğin yani oradaki işçilerin çiftçi olmasın gibi yani tam, yani fiziksel mekanda düşündüğünüz düşündüğümüz zaman yani madenlerin yapıldığı ki yani son özel işte maden, termik santrali vesaire gibi böyle bir entegre bir aslında sistem var ki Ali da aynı şey var falan filan ee, yani oradaki topraklar daha önce nasıl kullanılıyordu yani bu büyümeci bakış işte ve de hep böyle bunun ideolojiler üstü aslında biraz modernleşmeyle alakalı olduğunu hep konuştuk ya bu programda da yani insan merkezli ve doğa insanın tahakkümü altındadır insanın işte işgal ettiği, kontrol ettiği ve kendi kullanımına alet edeceği tabii ki bir şeydir bakışının bir tarafı buradaki yansıması sanki o madenler yokken. Orada hiçbir şey yoktu. Yani orada canlılar da yoktu. Orada tarım da yoktu. Orada başka toplumsal ilişkiler de yoktu gibi bir anlayış. Evet, her şey ee, orada yaratıldı. başladı evet. yani bu da, gibi. Evet. Yani Buletin Amerika'da mesela sömürgecilik öncesi ve sonrasına baktığınız zaman çok e, şey olan bir şey. Yani oradaki malenlerin açılmasında ve oradaki toprakların işgalciler tarafından işgal edilmesinde yerli halklar sanki orada yok. Orada hiçbir şey yoktu. Bomboştu gibi. Yani Türkiye'de de ya barajlar için de bunu Yani büyüme ve kalkınma bu e, şeyine e, takıntısına <gülüyor> feda ettiğimiz her şeye baktığımızda öncelikle sanki orası boştu. İşte sular boşa akıyor. İşte oradaki topraklar boşa e, duruyor. Ve yani o yüzden de kullanım, bir şekilde kullanılmaları lazım. Tırnak içinde kullanmak yani her şey kaynak, her şey potansiyel kaynak ve kullanmak lazım. Evet. Ben en son Soma'ya gittiğimde senin tam söylediğin şeyle biraz ondan da bahsedecektim zaten. Yani bu aslında çiftçiliğin bitip şey yapması yani orada maden de istihdamın başlaması ki o istihdam da yine tırnak içinde kullanıyorum. Yani nasıl bir istihdam kimin için ve nasıl bir nitelikte olduğu çok tartışılır çok ki tartışılır. Önemli bir konu bu da evet. Bunun bu aslında büyüme perspektifinden baktığımız zaman son derece rasyonel bir şey. Yani zaten işte modernleşme ve sadece büyümeyi sağlamak açısından Türkiye'de yapılmaya çalışılan zaten çiftçiliği bitirmek. Yani kırsal nüfusu azaltmak ve bunun sanayi ve hizmet sektörüne kanalize olmasını sağlamak gerçekten bile isteği yapılan bir strateji. Hani bu tut, tutmadı bu ayrı, bu istenilir bir şey, istenmeyen bir şey bu da ayrı ama... Yani gerçekten buradaki mantık yani insan hayatları da birer kaynak, evet. ee, insan emeği de birer kaynak. Yani oradan aldın, pat diye çiftçilikten madene koydun tamam yani bu herhangi bir girdi. Yani böyle bir ekonomik bir rasyonelite içinde. Benim gençin geçtiğimiz sene yayınlanan bir haberi vardı. Orada güzel bir analiz vardı. Türkiye'nin en verimli arazilerinden bir tanesinin olduğunu söylüyordu Soma'daki. Daha doğrusu Manisa'nın. Tütün ve pamuk tarımı bitince çiftçi aileleri de geçimini sağlayamaz hale geldi deniliyordu. Eski, mesela orada Manisa Ziraat Odası Başkanı Nuri Şeydar Sorman'la Sorman konuşmuştu. Eskiden tütün üretimi vardı. Tütün işi sıfırlandı. Çünkü sözleşmeli tarıma geçildi. Bu durumda arazilerde sulamaya elverişli olmadığından ağırlıklı olarak hububat ekilmeye başlandı. Hububatla geçimi sağlamaya yetmeyince çiftçiler bu yüzden tarımı terk etmek zorunda kaldılar. Onlar da ne yaptılar? Madenlere ve fabrikalara işçi olarak girmek zorunda kaldılar. Aynen. Aynen. Bu şekilde açıklanıyordu Soma'daki durumda. Aynen. Yani bunun bir kısmı işte hububata geçenler olduğu gibi mesela daha kuzeylere gittiğimizde ya da yani yine civardaki işte Yirca'da yaşanan şey tütün bittikten sonra Zeytine geçiliyor yani ve zeytin son artık hani e, çiftçiliğe yapılabilecek ürün gibi görülüyor ve genellikle çiftçiler e, orada başka bir ürünle bunu karıştırmıyorlar yani tamamen zeytinden alacakları parayla gıdayı diğer ihtiyaçlarını almak durumdalar o yüzden herhangi bir şekilde zeytine yapılacak e, bir darbe. Onların hayatını bitirecek şeyler. O şey. da gidiyordu ya, son ucundan dönüldü. Evet, Aynen. Direkten, yani gitti de hatta ağaçlar. 6 e, yani, evet, bin ağaç. Evet, yani yasa tasarısı en azından bu e, yasama yılında çık, yani döneminde evet. çıkmayacağını biliyoruz. Bakalım ne olacak? Gerçi yani hiçbir şey belli olmaz. Bu ülkede diyeceğim. Şimdi şeyi e, yani bu sadece işte mesela çift, biz Soma'ya en son gittiğimde böyle uzun uzun bunu herkes anlatıyor zaten çünkü o kadar e, unutulacak bir geçmiş değil yani 20 sene öncesinden bahsediyoruz. Eskiden çiftçilik yapılırdı burada hikayesinde ve bu sadece para kazanmak değil gerçekten insanların kafasında bu hikaye yani çiftçilik Yaşama yaparken biçemi, daha değil mi? Aynen. Yani onu ee, anlatırken gözlerinin içindeki parlamayı görmeden onun aslında gerçekten bir yaşama biçimi ve çok daha mutlu bir yaşama biçimi olduğunu anlamamız imkansız. İşçi daha arkadaşlardan... büyük bir bütünün parçası olmak Evet e, Yani işte annemle babam diyor e, azıcık bir toprak vardı ve onu ekip biçerlerdi. Ben hayvanlardan sorumluydum diyor ve yani 4-5 arkadaş herkes böyle işte 15-20-30'ar baş hayvanını alıp işte otlatmaya götürürdük. İşte bütün gün orada dururduk, sohbet ederdik, oyun oynardık. Hayvanları, hayvanlarla kurduğu ilişkisi bambaşka bir ilişki Hı. ve yani onların bitmesi ve ondan sonra madene girmek. Sadece madene girmek riskli bir iş diye değil ama bütün yaşam, yaşam örgüsü değişmiş durumda herkesin. Ve bu çok ciddi, başka bir yaşamdan, başka bir yaşam bitiminden bahsediliyor ve bunu kaybetmek ve bunun işte hani büyüyeceğiz, hep beraber büyüyeceğiz. Bunun büyümesinin de bütün yani hep beraber bunu paylaşacağız gibi bir vaatten aslında oluyor. Ama bu vaat asla asla asla zaten yani doğası gereği zaten yerine gelemeyen bir vaat. Evet şeyde de yani mesela işte farklı türdeki şeylere geçildiği zaman... Ekonomik yaşama biçimlerine de yani istihdam olmayacağı gibi bir şey var. Yani ne bileyim işte güneş enerjisiyle falan kullanılsa ve lokal tarımsal şeyler yapılsa istihdam azalacakmış gibi geliyor. Böyle bir şey söz konusu bile değil yani. Yok değil yani işte dediğim gibi aslında istihdamdan ne anladığımızla biraz alakalı yani... E Şimdi büyüme bu, bu noktada yani yapısal bir ekonomik değişme işte maden olmasa da işte mesela daha yerel bir e, tarımsal aktivite ve işte e, yerinden yaşama yavaş yaşama tarzı bir, bir ekonomik aktiviteler bütün olsa ya da işte güneş enerjisi e, ve yani oradan bir istihdam sağlansa bunu tabii nasıl bir ekonomik ve toplumsal ilişkiler içinde olacağı burada bence çok önemli. Yani Hı -hı. o istihdamı sağlamak için ki işte birkaç ay önce konuşmuştuk ya yani e, işte mesela bu büyümeme hareketinin Digrod hareketinin Podemos'a yaptığı bir takım öneriler vardı. E, seçim programında e, programını almasını istediği 10 tane büyü, büyümeyi engel Yani büyümeciliği diyeyim, e, engelleyecek. Hı -hı. E, büyümeciliği temelden sarsan. Yani orada da mesela altın çizmeye hep çalıştığım şey yani bir yandan bu ekonominin e, demokratikleşmesi projesiyle beraber gitmek zorunda. Yani büyümeciliği sorgulamak. Yani güneş enerjisinde istihdam ya da başka herhangi bir tırnak içinde temiz sektörü e, şey yapabiliriz, e, destekleyebiliriz ama bunun aynı yani bu yine e, kapitalist üretim ilişkileri içinde olursa gene aynı musibetlerin başımıza gelmesi çok çok mümkün. Evet. Yani büyümeye sorgulamak ve başka bir ekonomik yaşamı e, arzulamak ekonom yani demokratikleşmeyi illaki e, yanında olması gerekiyor. Evet, kooperatiflerin yani. ve kendilerinin mesela elde ettikleri enerjiyi yani. satabilmeleri yani tamamen evet. başka bir ekonomik modeli de çok örnekleri sayısız. Tabii tabii, yani bu eskiklikten konusunda de. zaten şey var mesela yerelden. Yenilenebilir enerjiyi üretmek ve e, yerelde, yani yerelleşmesi bir kere enerji üretiminin temizleşmesinin yanında yerelleşmesi, demokratikleşmesi. Yani bu bağlamda da istihdamı ne kadar ve kimin için sağlayacağını kendi karar vermesi. Ve zaten yani eğer amaç istihdam sağlamaksa <gülüyor> bunu yapmanın bir sürü yolu var. En başta yani eşitsizliği azaltmak ve eşitsizliği azaltacak bir takım ekonomik müdahaleler, e, de bulunmak. İşte hep böyle istihdamı sağlamayı... Bir şekilde paylaşımı daha adaletli yapmakla ilişkilendirmek gerekiyor bence. Çünkü istihdam bu büyümeciliği aslında en çok, en en çok meşru kılan şeylerden bir tanesi, argümanlardan. Ve bizim o yüzden o tartışmayı hep istihdam gerekmesi, yani istihdam niye gerekiyor? Şunun için eşitsizlik var. Bunun için daha adaletli bölüşüm talep etmemiz gerekiyor. Daha adaletsiz bir büyüme değil. Aslında. Evet. Ben bugün tersinden kalktığım için ters ve umutsuz örnekler vermeye devam edeceğim size. Peki, bugün çok değişik gerçekten. Bugün böyle kalkmışım. <gülüyor> <Evet, ama> bugün <gülüyor> Allah Allah. 4 ayda 103 bin esnaf iş yerini kapatırken müteahhit belgesi alanların sayısı 6 ayda 20 bin artarak 305 bin'e yükselmişti. Dün bunun haberini vermiştik yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet. 80 milyon nüfuslu dünya ihracat şampiyonu Almanya'da ise sadece 2700 müteahhit firması varmış ama Türkiye'ye baktığınız zaman sadece kırsaldaki yaşam şartlarının ve çalışma şekillerinin değiştiğini değil, aynı zamanda kent içerisinde de yaşam şartlarının ve iş kollarının değiştiğini görebiliyorsunuz sanayiciler tüccarların sanayiciler ve tüccarların müteahhitliğe akın etmesi gibi bir durum söz konusu yani rakam 305 bin 20 bin artmış son 6 ayda 305 bin müteahhitimiz varmış yani her gün yüz müteahhit falan daha evet. belge alıyor anladığım kadarıyla. Şimdi yakında <gülüyor> biz de kapatırız burayı. Açık inşaat. <gülüyor> <Bir daha. gülüyor> <daha>. Açık inşaat aşiye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki son şey altını çizmek istediğim şeylerden bir tanesi özellikle mesela hafriyatçılık gibi. Yani bu toprak altından bir şeyler çıkarma falan. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman bu büyümeciliğin aslında hani bir yandan da toplumsal tahayyüde neden bu kadar önemli olduğunu Hani hep konuşuyoruz ya yani modernleşmeyle özellikle mesela Türkiye üzerinde işte modernleşmeyi sağlayacak işte batı medeniyetleri seviyesine çıkmamızı sağlayacak şey. En, en başta böyle bir büyüyeceğiz, refah olacak, kalkınacağız falan filan. Ve kalkınmayı tamamen büyümeye eşitleyen bir, bir mantıktan hep bahsettik. Ya yani işte maden baraj yapmak, köprü yapmak falan bunlar... Nükleer santrali. falan işte... Yani o, o böyle büyük tek, aslında yani çok teknoloji gerektirmese bile yani böyle büyüklüğü olan görünürlüğü çok olan o anlamda sembolik iktidarı çok yani sembolik gücü çok fazla olan ve devleti özellikle çok görünür kılan bakın yani devletimiz bunu yapıyor diyen ve o anlamda devlete de iktidarı da meşruiyet sağlayan şeyler ve maden ve hafriyatçılık özellikle mesela ağır sanayiyle çok e, birebir giden e, bir sektör. Ağır sanayimiz böyle Türkiye'nin işte kalkınlamamasının mesela işte hep böyle anlattığın hikayelerinden bir tanesidir. Yani ağır sanayi bir hiç bizde o teknolojik birikim yok işte ham madde yok şu yok bu yok bilmem ne yok falan. Ee, sanki böyle ağır sanayi işte hep böyle Almanya örneğinden bahsediyor. Almanya'da ağır sanayi falan filan. Yani o geri kalmışlık şeyinin zihniyetinin kompleksinin ve yani onun bir şekilde yani üstesinden gelmek gerekiyor. Ve büyümeciliği de işte aynı şekilde en çok e, meşru kılan şeylerden bir tanesi, e, e, meselelerden bir tanesi bu. Yani madenciliğin bir de öyle bir tarafı var. Yani sembolik bir gücü de var. Başka herhangi bir sektörde e, belki bulamayacağınız kadar e, önemli bir o, o tür bir sembolik gücü var. İnşaat da keza öyle yani. Çünkü inşaat demek otoyol yapmak demek, işte bina yapmak demek, şu köprü yapmak demek falan. Tam böyle hani... Ne bileyim demir ağlarla örmek işte hani böyle bir şeyler olması köprüler olması barajlar olması o kalkınmanın görün, nasıl görünürlü olduğunun en büyük göstergeleri bunlar o yüzden hep madencilik yani madenciliği mesela Türkiye'de sorgulayabilecek çok çok az insan var yani normalde bizim toplumsal muhalefetin bir takım normalde nasıl diyeyim işbirliği yaptığımız kesimlerinden bile yani madencilik deyince tabii ki olacak. Yani güvenli tamam. olsun, şöyle olsun, böyle olsun ama kalkınmamız lazım tabii ki. Yani aynı, şey, aynı şey işte kömür içinde söz konusu. Özellikle kömür için yani bilmiyorum, çeşitli partiler muhalefet, ana muhalefet partisinin seçim beyannamesine baktığın zaman e, kömür yani olabilecek en işte bütün konuştuğumuz en pis ve çeşitli sorunları olan bir kesim. Kömür madenizi e, ithal e, olmayacak ama yerli yani. kömürle devam edeceğiz. Yani evet. ulusal ısınma gibi bir durum. <gülüyor> <gibi. gülüyor> yanacak Yani şey e, bu tabii yani aslında bu hafriyatçılığı bağlayacağımız şey bir sonraki programlarda enerji ve enerji büyümeciliği, enerji ihtiyacı falan gibi şeyler olacak ama çok haklısınız. Çünkü bu enerji ihtiyacımız var. Enerji güvenliği yine yani tırnak içinde kullanıyorum sağlamamız lazım söylemi. Türkiye'de şuna tercüme oluyor. Yerli kömür kaynakları kullanalım. Yerli kömür rezervleri olmayan yerlerde de bulmaya çalışalım. Hani normalde çıkarmaya değmeyecek rezervleri bile çıkaralım. Yani bu hem bir madencilik sektörüne ciddi bir hani şey rant desteği diyeyim. Hem de iklimsel olarak yani iklim değişikliği açısından çok çok ciddi bir şey. Yani hani herkes kömür aslında rezervlerini Memnun kapatmaya dedik çalışırken. Evet, yani. Bir de Vietnam yapıyor bunu yani. Evet, yani. Yani tamamen mesela açıkça artık bütün raporlar gösteriyor ki %75 %80 yerin altında kalması gerekiyor. Hadi %75'e inelim diyorlar yani bir inlabe hmm. pazarlık yapacaksın mutlak surette bütün kömürlerin yerin altında bırakılması hmm. yoksa mahvolduğumuzdur hmm. işte şimdi 400 ppm çıkmış durumda yani atmosferdeki ortalama hmm. bütün ay boyunca 400 milyonda 400 parçacık şey buna rağmen de genet sembolü kalkınmanın vesaire büyümenin bu kömür... Evet, Duman tüten fabrikalar işte. Dünyanın, <gülüyor> yani dünyanın en kötü... ...kaliteli kömürlerinden ben, de... ...biri evet, ayrıca aynen, bir Türkiye'de de yani kahverengi... ...diyet, berbat kesinlikle, yani... şey kesinlikle. ...havayı da mahvediyor ama... ...onu elden bırakmıyor. Evet. Bir de tabii başbakanın... ...özellikle son seçim kampanyasında... ...müthiş vurguladığı şeye de... ...Milli silah sanayi... ...yapmamız lazım diye... Bir de böyle bir şey var yani. Aynı anlayışın bir... Uzun, biz şuradan şuraya çıkardık. Bunu %54'e çıkardık. Şimdi... Yani milli tank, milli tüfek ve milli roket. Altay, Cirit ve Atak helikopteri. <gülüyor> evet onlar... Biz Hakikaten çılgınca bir gidişten bahsetmek mümkün. Evet yani şu ana kadar bu programda daha çok madenciliğin kendisinin etkilerinden bahsettik ama tabii bir sonraki programda ve yani toprak altında tutma e, bazı yani mesela petrol, toprak altında tutma e, gibi projeler bugüne kadar dünyanın görmediği şeyler değil. Yasuni var, Ekvator, Bolivya örnekleri var önümüzde bunlardan biraz bahsedeceğiz zaten bir sonraki programda. Ee, ve yani o hafriyatçılığın Bir de çıkan maddenin işlemesi Sürecinde büyümecilikte nasıl evet. İlişkilendiğinden çok e, Peki çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ben ederim. ederim Görüşmek üzere Kolay gelsin Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile